Şubat 1907'de Edirne vilayetinin Gümülcine sancağına bağlı Eğridere kazasında doğdu Sabahattin Ali. Babası piyade yüzbaşısı Selahattin Ali Bey'in görev yerlerinin sık sık değişmesi dolayısıyla ilk öğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlamıştır. Edremit'e göçtüklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile çok zor günler geçirmiştir. İlkokulu bitirdikten sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu'na giren Sabahattin Ali 5 yıl burada okumuş, daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. Bir yıl kadar Yozgat'ta ilkokul öğretmenliği yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Almanya'ya giderek 2 yıl orada okumuştur. Yurda döndükten sonra Aydın ve Konya Ortaokullarında Almanca öğretmenliği yapmıştır. Öyle günler gördüm ki Aydın gökler kararıp Bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu Her gözümü yumunca Tanıdık yüzler görüp Hayaller alev alev beynimi yakar oldu Ümitsizlik Gariplik dört tarafımı sarıp Yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu Her sabah ilk ışıklar Gözlerimi oyardı Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı Öyle günler gördüm ki Duvarlar gelir dile. Gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı. Hain bir isteyişle, görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri, kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum. Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki, Dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar sırtımı sıvazladı. Bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki tabanca şakamda, Tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı. Ey bir tane sevgilim. Ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı. İnsanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim, şöyle dursam etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam, seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider, gözyaşları içinde seneler yürür gider. Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şey gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp baktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de, sevmesen de. Aradığım yerlere benze iş buldum sende. Başın öne Eğilmesin Aldırma Gönül aldırma Anladın Duyulmasın Aldırma Gönül aldırma Aldırma makn gönül aldırım gönül ağladırım almadın duyulmazsın Aldırma gönül ağlıdırmam Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Dışarıda deli dalgalar Gelip duvarları yalar Dışarıda deli dalgalar Seni rüyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma gönül aldırırım Seni bu sensin rüyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırırım gönül aldırırım Ata biter Yollar gide gide biter Kurşun ata Ata biter Yollar gide gide biter лин Mapus yata yata biter Aldırma Gönül aldırma Aldırma Gönül aldırma Gönül aldırma Mapus yata yata biter Aldırma Gönül aldırma Aldırma Gönül Aldırma Gönül Aldırma Kalkın şaşa, bir sitem yolla Allah'a Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma, gönül aldırma. Gölü daldırma Gönül alıdır Konya'da bulunduğu sırada bir arkadaş toplantısında Atatürk'ü yeren bir şiir okuduğu iddiasıyla tutuklanmış, 1932 yılında bir yıla mahkum olarak Konya ve Sinop cezaevlerinde yatmış, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuşmuştur. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya giden Sabahattin Ali, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak yeniden göreve alınmasını istemiştir. Dönemin Bakanı Hikmet Bayur'un eski düşüncelerinden vazgeçtiğini ispat etmesini istemesi üzerine Varlık Dergisi'nde ''Benim Aşkım'' adlı şiirini yayımlayarak Atatürk'e bağlılığını göstermeye çalışmıştır. 15 Ocak 1934 Aynı yıl Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü'ne alınmış Ankara 2. Ortaokulda öğretmenlik yapmıştır. 16 Mayıs 1935 günü Aliye Hanım'la evlenmiş, 1936'da askere alınmış, 37 Eylül'ünde kızı Filiz Ali dünyaya gelmiştir. Yedek subay olarak askerliğini Eskişehir'de tamamlamış, 10 Aralık 1938'de Musiki Muallim Mektebi'nde Türkçe öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1940'da tekrar askere alınmış, askerliğini yaptıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında Almanca öğretmenliği yapmıştır. Seneler sürer her günüm. Yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım. Ben gene sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, Senden uzakta kalsam da, Sevmediğini bilsem de, Ben gene sana vurgunum. Dağları aşınca başım, Geri kaldı her yoldaşım. Gel sevgilim, Gel kardeşim, ben gene sana vurgunum Gönlüm seninkine Yardı Aynı şeyleri duyardı Ayaklarımız uyardı Ben gene sana vurgunum Seneler sürer Her günü Zannetmekten yorgunum Zannetmek sana dargınım Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum Hey Başkalarına gülsen de Senden uzak 손도 셀메디ni bilsen de ben gene sana vurgunum ben gene sana vurgunum ben gene sana vurgunum Ben gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum, ben Şeytan romanı Sabahattin Ali'nin milliyetçi kesimde büyük tepki toplamasına sebep olmuştur. Nihal Atsız'ın hakkında yazdığı hakaret dolu bir yazıya karşılık dava açmış, dava sırasında çok sıkıntı çekmiştir. 1944 yılında davayı kazanmasına rağmen tepkilerden kurtulamamıştır olaylı duruşmalar sonunda bakanlıkça görevinden alınmış, İstanbul'a giderek gazetecilik yapmaya başlamıştır. Ancak fıkra yazdığı La Turquie ve Yeni Dünya gazeteleri, iktidarın kışkırtmasıyla meydana gelen tan olayları sırasında tahrip edilince işsiz kalmış, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Öküz Paşa gibi siyasal mizah dergilerini çıkarmıştır. Ancak bu gazeteler, tek parti iktidarının baskılarıyla karşılaşmış, dergilerin isimlerindeki Paşa ifadesiyle, Milli Şef İsmet Paşa ile alay edildiği iddiasıyla kapatılmış, yazılar ve yazarları hakkında kavuşturmalar açılmıştır. Geçmedi yâre sözümüz. Yollarda kaldı gözümüz. Yere sürüldü yüzümüz. Böyleymiş kara yazımız. Çiçekler açılmaz oldu. Pınarlar içilmez oldu. Yar bize gülmez oldu. Böyleymiş kara yazımız. Hey gönül gene bu gece kederim geceden yüce. Gel. Susalım beraberce. Böyleymiş kara yazımız. Geçmedi ya Yere Yine bu gece, kederim geceden yüce. Gel susalım beraberce, böyleymiş kabayız. Sabahattin Ali dergilerde çıkan yazılarından dolayı 3 ay hapis yatmış, karşılaştığı baskılardan bunalmıştır. Ali Baba dergisinde yayımladığı Ne Zor Şeymiş başlıklı yazıda içinde bulunduğu durumu şöyle anlatmaktadır. Çalmadan, çırpmadan, bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı? Bir başka dava nedeniyle 1948'de Paşa Kapısı cezaevinde 3 ay yatmıştır. Çıktıktan sonra zor günler geçirmeye başlamış, İşsiz kalıp yazacak yer bulamamıştır. Yurt dışına gidebilmek için pasaport almak istemiş, alamamıştır. Yasal yollardan yurt dışına çıkma olanağı da bulamayınca Bulgaristan'a kaçmaya karar vermiş. Fakat para karşılığı anlaştığı Ali Ertekin adlı kaçakçı tarafından Bulgaristan sınırında şaibeli bir şekilde öldürülmüştür. 2 Nisan 1948 Dağlar dik, çeşmeler kuru. Yarimin benzi çok sarı. Ölüm var, dönülmez geri. Yürü yağ azatım yürü. Dağlar geçinmiyor kardan, aman yok jandarmalardan. Ayrılamadım bu yerden. Yürü yağ azatım yürü. Yarim bu gece yoruldu, kaçırdığıma darıldı. Bak, daha sıkı sarıldı. Yürü yağ azatım yürü. Nasıl titriyor korkudan? Kaldırdım onu uykudan. Sesler geliyor doğudan. Yürü yağız atım yürü. Peşime düştü takipler, boynumu bekliyor ipler. Zeybekler seni ayıplar. Yürü yağız atım yürü. I'm not Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden ve CHP üyesi ve milli emniyet mensubu olduğu iddia edilen Ali Ertekin dört yılla hüküm giymiş fakat birkaç hafta sonra çıkan aftan yararlanarak serbest kalmıştır. Bulgaristan'ın Eğridere kentinde Sabahattin Ali'nin 100. doğum yılı kutlandı. 31 Mart 2007 günü gerçekleşen toplantıya başta Bulgaristan Yazarlar Birliği Başkanı olmak üzere Sofya ve Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden Türk ve Bulgar yazarlar, şairler, okurlar ve Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali katıldı. Bütün eserleri 1950'li yıllardan beri Bulgaristan'daki tüm okullarda okutulduğundan Sabahattin Ali bu ülkede çok tanınan bir yazardır. Başımda saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak İnsan sohbetleri yasak Uzak olun benden uzak Benim meskenim dağlardır Kalbime benzer taşları Heybetli öter kuşları Göğe yakındır başları Benim meskenim dağlardır Yarimi ellere verin Sevdamı yerlere verin Elleri bana gönderin Benim meskenim dağlardır bir gün kalbim bilinirse, ismim ağza alınırsa, Yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Başımda saçlarım, saçlarım karırır. Deli rüzgarları, rüzgarım vardır Şehirler bana, bana çok dardır Benim meskenim dağlardır Dağlardır, dağlardır, dağlardır Dağlar, oy benim meskenim dağlardır ağlardı da Sohbetleri, sohbeti yasak, uzak olun benden, benden uzak. Benim eskenim dağlardır, dağlardır, dağlardır, dağlar oy. Benim eskenim dağlardır, dağlardır.